sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden defetmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da onların kâfirleri bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil